Boş. Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Greta Thunberg, 14 genç aktiviste beraber Norveç Başbakanı Erna Solberg ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya ülkelerinin Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesini ihlal ettikleri gerekçesiyle çağrıda bulunan bir mektup yazdı. Mektupta Norveç'in ve Kanada'nın çocuklara karşı gerekli sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği dikkat çekti. Uluslararası aranada iklim değişikliğine karşı en etkin mücadeleyi verdiği bilinen Norveç'in kendi iklim hedeflerini tutturamadığı vurgulanan mektupta ülkenin günde 660 bin varil kapasiteye sahip yeni petrol sahası keşfine de atıfta bulunuldu. İspanya'nın Madrid kentinde süren COP25'te German Watch, uluslararası iklim ağı ve New Climate Institute'un birlikte hazırladığı İklim Değişikliği Performans Endeksi açıklandı. Türkiye bu yıl da kötüler grubunda 48. sırada. Endeks, salımların %90'ından sorumlu 57 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği ile ilgili son performanslarını değerlendiriyor. İklim değişikliğini durdurmaya yetecek gerekli adımları atan ülke olmadığı için ilk 3 sıranın boş bırakıldığı listede Yenilenebilir enerji, kişi başı salımlar ve iklim politikalarında kaydettiği ilerleme nedeniyle İsveç bu sene dördüncü oldu. Danimarka beşinci sıraya yükseldi. Türkiye ise ne yazık ki Suudi Arabistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Avustralya ve Kazakistan gibi fosil yakıt üreticilerinin bulunduğu ve kötü iklim politikalarına sahip ülkeler arasında. Amerika Birleşik Devletleri endeks tarihinde Suudi Arabistan'ın da gerisinde kalarak en son yerde yer aldı. Bu sene değerlendirmedeki 57 ülkenin 31'i emisyonlarını azalttı. Türkiye özellikle son yıllarda lisanssız projelerin yarattığı yatırım ortamı ile yenilenebilir enerji artışında 4. sırada yer alırken bu artış çok sayıda fosil yakıt santraliyle birleşince yenilenebilir enerjinin payı kısmında ülke 24. sıraya düşüyor. Hidroelektrik santraller dahil 2030 yılı yenilenebilir hedefinde ise Türkiye 43. sırada. Kişi başına düşen emisyonlarda göreceli olumlu bir sırada 14. Ancak politikaların ortaya koyduğu trendler açısından Çok kötü durumda. Artan kömür, petrol, asfalt ve beton politikaları yüzünden emisyon trendlerinde 59. sırada. Türkiye daha önce iletmiş olduğu niyet beyanında 1990'daki 218 milyon ton olan salımlarını 2030 yılı için 929 milyon tona çıkartmayı hedef olarak vermişti. Daha sonra bu hedeflerini geliştirmeyen ve astronomik bir artıştan vazgeçmeyen Türkiye, Ulusal bir politikaya sahip olmaması ve uluslararası politikalara dahil olmaması nedeniyle sondan üçüncü oldu. Türkiye gelişmekte olan Fas ve dünyanın en kalabalık nüfusuna sahip Hindistan'ın çok gerisinde. Fas ve Hindistan iyi notu alırken Türkiye çok kötü notu aldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İspanya'nın ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 25. Taraflar Konferansı'nda Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı tarafından düzenlenen kent yoksullarının iklim direncinin arttırılması en kırılgan kesimleri hedefleyen yeni işbirliği yaklaşımı konulu panelde konuştu. Türkiye'nin iklim kriziyle mücadele için iç sorunlara rağmen çaba harcadığını iddia eden kurum iklim kriziyle mücadelede atılan adımları anlattı. Kurum 2012'de başlattan kentsel dönüşüm seferberliği ile bugüne kadar 1 milyon 350 bin konutun dönüşümünü ve 5 milyon vatandaşın güvenli sağlam konutlarda oturmasını sağladıklarını anlattı. Kurum, iklim krizine karşı yapılan çalışmalara örnek olarak Karadeniz İklim Planı'nı, 30 belediye tarafından yapılan iklim eylem planlarını gösterdi. Ayrıca geçtiğimiz ay 11 milyon ağaç dikilerek Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdiklerini hatırlattı. Şehirlerdeki yeşil alanın %9'dan 17'ye arttırıldığını söyleyen kurum, 22 şehirde ekolojik koridorlar açıldığını söyledi. Panelde anlatılan çalışmalar sırasında 2023 sıfır atık projesi, üniversitelerde yapılan çalışmalar, altyapıya ağırlık veren ve Kenya ile birlikte yürütülen iklim-eylem zirvesi yer aldı konuşmasında. TUMOP Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesi termik santrallere filtre takılmasıyla ilgili son günlerde yaşanan tartışmalar nedeniyle bir açıklama yayınladı. Açıklamada filtreli de olsa termik santrallerin zehir saçtığına dikkat çekildi. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Tarhan'ın yaptığı açıklamada termik santraller en kirli, eski ve en pahalı enerji üretimi sistemi olduğunu ve Yenilenebilir enerji kaynakları açısından çok zengin bir ülke olan Türkiye'nin bu kaynakların etkin ve yoğun biçimde kullanımıyla ekonomik ve hem de çevresel odaklı ciddi bir sorunun üstesinden gelinebilir. Filtre takılsa da termik santraller zehir saçıyor dedi. Evet programı bir etkinlik haberiyle kapatalım. 29 Aralık Pazar günü 4. Gıda ve Kooperatifler çalıştayı gerçekleşiyor. Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek etkinlikte gıda ve kooperatifler hakkında konuşulacak. Aynı zamanda pek çok atölye yapılacak etkinlik herkese açık ve ücretsiz. 29 Aralık Pazar günü 4. gıda ve kooperatifleri Çalıştayı Barış Manço Kültür Merkezi'nde. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği.